Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz hikaye birleşik zamanlarından biri olan şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesinin işlevleri şunlardır. Bir işin daha önceki bir zaman dilimi içinde devamlı yapıldığını ya da önce başlayıp o anda devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Odaya girdiğimde ders çalışıyordu. Eskiden buralar benden soruluyordu. Ken zarf fiili gibi kullanırız. Top oynuyordum, ayakkabım yırtıldı. Dığ için zarf fiili gibi kullanırız. Ders çalışmıyordu, onun için ceza aldı. Az daha... Az kalsın tam gibi cümleye yön veren ifadelerle kullanıldığında mak üzereydi anlamı vardır. Az kalsın okulu uzatıyordum. Az daha hastalanıyordum. Tam arabayı yıkıyordum. Birden bire sular kesiliverdi. Yapacağımız konuşmayı Şimdiki zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Arkadaşlık Merhaba Kerim. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Okulun tiyatro salonunda arkadaşımın şiir dinletisi var. Az sonra başlayacak. Ben de salona doğru gidiyordum. Hay Allah! Daha önce haberim olsaydı ben de gelirdim. Acele halletmem gereken bir iki iş var. Dinletiden benim de daha yeni haberim oldu. Arkadaşımı yalnız bırakmamak için gidiyordum. Bizimkilerden haberin var mı? Çiğdem mahallesindeyken Şükrü'yü görüyordum. Ama taşınınca bağlarımız koptu. Ben de yolda gelirken Kemal'i gördüm. Neredeyse düşüyordu. Yerler karlı olunca... Hımm, aklıma geldi. Bir ara okulu değiştirmeyi düşünüyordun. Şimdi ne düşünüyorsun? Yok, olmadı. Artık bir şey düşünmüyorum. Boş ver. Zaten okulun bitmesine az bir şey kaldı. Neyse, ben seni tutmayayım. Geç kalma. Tamam Ahmet. Hoşçakal. Hoşçakal. Şimdi de dinlediğiniz konuşmadaki, şimdiki zamanın hikayesinin geçtiği cümleleri tekrar edelim. Ben de salona doğru gidiyordum. Arkadaşımı yalnız bırakmamak için gidiyordum. Çiğdem mahallesindeyken Şükrü'yü görüyordum ama taşınınca bağlarımız koptu. Ben de yolda gelirken Kemal'i gördüm. Neredeyse düşüyordu. Yerler karlı olunca. Bir ara okulu değiştirmeyi düşünüyordun. Okuyacağımız metni, şimdiki zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Tarihten Bir Yaprak Sancar, kara kış ortalığı dondurduğu halde tarihlerinden geri kalmıyordu. Kendi buyruğundaki erleri şimdi de dört günlük bir savaş talimine çıkarmıştı. İlk gün dört nala hep yol gitmişler, de fırtına altında yürümüşlerdi. Üç tane yedek atları vardı. Bu yürüyüşte av bulacaklarını bildikleri için bu atları almışlar, avlarını atlara yüklemişlerdi. Onbaşı Sancar'ın adını Ötüken'de herkes bilirdi. Yaman savaşçı ve iyi çeriydi. Bu dört günlük savaş talimlerinde Ötüken'den o kadar uzaklaşmışlardı ki neredeyse biraz daha gitseler Çin'e akın edebilirlerdi. Dördüncü gün talimler bitmiş, Ötüken'e dönüyorlardı. Yorgundular. Bereket versin fırtına bekar ve dinmişti. Gözün alabildiğine uzanan bu geniş alanda atla gitmek pek güzel oluyordu. Sancar ve Çerileri yorgunluk çıkartıyor gibiydiler bire erlerden birisi, ileride bir at gidiyor.'' dedi. İleride bir at ağır ağır ötükene doğru gidiyordu. Sancar hemen sağa sola öne arda bakarak erleri, atları saydı. Eksik yoktu. Yine gözlerini ileriki ata diken Sancar, bir ara baktıktan sonra, ''Atın üzerinde bir de atlı var. Ardımdan tez gelin.'' diyerek atını mahmuzladı. Hepsi birden, Dolu dizgin fırladılar. Sancar'ın keskin gözleri yanılmamıştı. Atın yanına vardıkları zaman, bunun üzerinde yaralı bir atlının bulunduğunu, atın yelesine kapanarak düşmemeye çalıştığını, pek güçlükle atın üzerinde durabildiğini gördüler. At, sahibini düşürmemek için pek yavaş, sarsıntısız gidiyordu. Sancar yaralıya sordu. ''Kimsin? Burada ne arıyorsun?'' Cevap yoktu. O zaman atlılardan biri yere atladı. Yaralıya yaklaşarak eğilip yüzüne baktı ve Sancar'a dönerek ''Işbara Alpın Uşağı Çalık'' dedi. Erler birbirlerine baktılar. Sancar'ın buyruğuyla yere indirilen çalık konuşamıyordu. Ara sıra gözlerini açıyor... Sonra yine kapıyordu. Galiba ölecekti. Sancar buyurdu. Çabuk yaralarını tımar edin. Çalığın göğsünde bir ok yarası vardı. Ötesinde berisinde de birkaç kılıç yarası bulunuyordu. Ok yarası büyüktü. Çalığı bitiren oydu. Yaralar dağlanır ve çalığa zorla kımız içirilirken, Sancar iki atın arasına geçirdiği keçe ile Çalık için bir yatak hazırlatmıştı. Çalık onun üzerine yatırıldı. Yola çıkıldı. Sancar beynini çatlatacak gibi düşünüyordu. Çalık neden yaralanmıştı? Buralarda işin neydi? Sancar bu bilmeceyi çözemeden ötükene vardılar. Çalığı çadırına yatırdıktan sonra onbaşı Sancar, binbaşı Işbara alpa giderek olan biteni anlattı. Işpara Alp geldiği zaman Çalık gözlerini açmıştı. Binbaşı, Çalık nereye gitmiştin diye sorunca, Çalık gözleriyle işaret ederek güneyi gösterdi. Sonra bayıldı. Hasta bakıcılar Çalık'ı kurtarmak için yaralarına türlü merhemler sürüyor, dualar okuyorlardı. Fakat yaralı bir türlü kendisine gelemiyor, hatta kötüleşiyordu. Okuduğumuz metinde şimdiki zamanın hikayesinin geçtiği cümleleri tekrar edelim. Sancar, kara kış ortalığı dondurduğu halde talimlerinden geri kalmıyordu. Dördüncü gün talimler bitmiş ötükene dönüyorlardı. Gözün alabildiğine uzanan bu geniş alanda atla gitmek pek güzel oluyordu. İleride bir at ağır ağır ötükene doğru gidiyordu. At sahibini düşürmemek için pek yavaş, Sarsıntısız gidiyordu. Ara sıra gözlerini açıyor, sonra yine kapıyordu. Çalığın göğsünde bir ok yarası vardı. Ötesinde berisinde de birkaç kılıç yarası bulunuyordu. Sancar beynini çatlatacak gibi düşünüyordu. Hasta bakıcılar çalığı kurtarmak için yaralarına türlü merhemler sürüyor, dualar okuyorlardı. Fakat yaralı bir türlü kendisine gelemiyor, hatta kötüleşiyordu.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 Birden bire sular kesili verdi. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın Türkçe öğreniyorum.